Ağuzzu billehi mne Şeytanir Rajeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim lillahi nahmdu ve nesta'inuhu ve neslafiru ve nesuzzu billehi min şurur'e enfucina ve min seyyata amadina Ne yehdihi Allahu fela mudilile ve men yudlil fela hadile Ve işhedu anla ilahi lla Allahu wahtehu la shirkile Ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu Ma ba'd fainnastaqal hadis kitabullah ve khair alhadi hadi Muhammedin sallallahu alayhi ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsir dersimizde Nisa suresinin 116. ayetinde kalmıştık. Allah ve Celle meâle şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Her kim de Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki o çok uzak bir sapıklık vasatmıştır. Seleme bin Nüaym radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şirk koşmadan Allah'ın huzuruna çıkan kişi zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa dahi cennete girer. Bunu Ahmet bin Amber, Şerh-ül Tahavi, Mucem'in'de İbni Kani, Taberani ve Hilya'da Ebu Naim rivayet etmişlerdir. İsnadı adı Cabir radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamış halde Allah ile karşılaşırsa cennete girer. Kim de Allah'a ortak koşmuş olarak karşılaşırsa cehenneme girer. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu Zer radıyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cibril aleyhisselam bana geldi ve şöyle dedi. Ümmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer. Ben şöyle ve şöyle yapmış olsa da mı dedim? Evet buyurdu. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ben kendisine ortak koşulanlar içinde de şirkten en müstahıni olanıyım. Kim bir amel işler de benimle beraber başkasını ortak ederse onu ortak koştuğuna bırakırım. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ebu Said bin Ebi Hudale el Ensari radiyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde öncekilerle sonrakileri bir araya getirdiği zaman bir seslenici şöyle seslenir. Her kim amelinde Allah'a bir şeyi ortak koşarsa onun sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah kendisine ortak koşanlar için içinde şirkten en ihtiyatsiz olanıdır. Bunu Tirmizi ve İbn-i Maci rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor, Allah Teala kafir olarak ölenlere bağışlanma dilemeyi yasaklamıştır. Tevhid ehli olan kişilerin de umutsuzluğa düşmelerini, düşmemelerini dilemiş ve bağışlanmayı ümit etmelerini istemiştir. Bu yüzden şirkin dışında kalan günahları affedeceğini, dilerse affedeceğini bildirmiştir bu ayette. 117. ayet, Onların ondan başka dua ettikleri ancak dişilerdir. Halbuki ancak inatçı şeytana dua ederler. Ubey bin Kâb radıyallahu anh diyor ki, Her putla beraber dişi bir cin vardır. Bunu Hasan bin İslamla, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Hatim rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, dua ettikleri ancak dişilerdir kavlinde ölülere seslenmek kastedilmektedir. Yani ölülerden yardım istemeleri kastedilmektedir demiştir. Bunu da Taber ve İbn-i rivayet ediyorlar. 118. ayet Allah ona lanet etti. Dedi ki, and olsun ki senin kullarından belirli bir pay edineceğim. Yani iblis, şeytan bunu söyledi. And olsun ki senin kullarından bir pay edineceğim. Mukatil bin Hayyan diyor ki, kullarından belli bir pay edineceğim sözüyle iblis her bin kişiden 999 kişiyi cehenneme alıp, bir kişiyi cennete bırakmayı kastetmektedir, dedi. Yani %99'unu, 999'unu. Yani iblisin göz diktiği, Allah'ın kulların içerisinde göz diktiği miktar bu. Andolsun bunu yapacağım diye. Kullarından bir kısmı. 119. Ayet, yine iblisin sözünü aktarıyor Allah Azze ve Celle. Andolsun ki onları saptıracağım ve muhakkak onları kuruntulara düşüreceğim. Elbette onlara emredeceğim de kesinlikle hayvanların kulaklarını yaracaklar. Elbette onlara emredeceğim de muhakkak ki Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Her kim Allah'ı bırakıp da şeytanı veli edinirse muhakkak apaçık bir hüsran ile hüsrana düşmüştür. Katade der ki, tagutlar için hayvanların kulaklarını keserlerdi. Yani tagutlar putları için Allah'ın dışında e, ibadet ettikleri kimseler için hayvanların kulaklarını delerler, bu hayvanları onlara atarlardı ve onlardan hiçbir şekilde faydalanmaz, istifade etmezlerdi. Ali radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın göz ve kulaklarına dikkat etmemizi, kulağı önden delinmişi veya arkadan delinmişi veya ortadan yarılmışı veya yuvarlak delinmişi kurban yapmayın diye emretti. Bunu Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Zeyaul Mahdisi, Hakim ve İbn-i Mucarud sahip rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Allah'ın yarattığını değiştirmek ile kastedilen Allah'ın dinini değiştirmektir demiştir. Bunu Taber ve i̇bn Abi Hatim, Hasan ve isnapla rivayet ederler. Yani Allah'ın yarattığını değiştirmenin böyle tefsir edilmesi... Rum Suresi 30-31. ayetlerinde bildirilen şeye de uygundur. Yani insanların ortak koşmaları Allah'ın fıtratında bir değişme yoktur. Yani fıtrata işaret etmiştir. Burada Allah'ın dinini de değiştirmek ile kastedilen Allah bazı şeyleri yarattığı bazı şeyleri din kılmıştır. Mesela hayvanın kulağına müdahale etmemek gibi. İşte insanın e, diş düzelttirmemesi, güzellik için diş düzelttirmeye kalkmaması, dövme yapmaması, işte peruk takmaması, ondan sonra kaş almaması, e, işte sakalına dokunmaması, bunun gibi. Koltuk altlarını temizlemesi. Bunlar da fıtrattandır diyor çünkü hadiste. Koltuk altlarını, etek kıllarını temizlemek. E, bunlar Kadında da, erkekte de eşit olan şeyler. Yani koltuk koltukatları ve etek temizliği Yaratılışta olan şeyler. Yani insan e, hiç dokunmasa bunlar uzar. Ve fıtratın gereği olarak bunların kesilmesini, giderilmesini emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlar fıtrattandır diyor. Yani din edinilmiştir bize. Din kılmıştır bunları temizlemek. İşte tırnaklar uzadığında bunları temizlemek gibi. Bunlar fıtrattan sayılan şeyler. Ek olarak işte abdestte, e, ağza su vermek, burna su vermek bunlar da sayılıyor. E, yine erkekler için istisna olarak sakallarını serbest bırakmaları fakat bıyıklarından almaları, bıyıklarını almaları değil, bıyıklarından almaları yani kısaltmaları, bıyıklarını kısaltmaları, tamamen yok etmemeleri ama kısaltmaları e, bu da fıtrattandır. Dolayısıyla şeytanın burada devletilmişi değiştirmeyi ile ilgili mevzular kişi sakalını kısalttığı zaman veya kestiği zaman bıyığını serbest bıraktığı zaman bunlar ancak şeytanın emriyle olan şeylerdir. Çünkü Allah kullar için belli bir nizam koymuştur. Yani erkekle kadın da koltuk altlarından, eteklerinden kıl çıkar bir tabiatta doğarlar. Tırnakları uzar bir tabiatta doğarlar. Yani yaratılışında bunlar vardır. Ama dinin fıtratı olarak yani Dinin onlara yüklediği bir fıtrat olarak tırnakları kesmek, koltuk ve etekleri temizlemek. Bu fıtratın gereğidir. Yani dini bir fıtrat. O yüzden mesela Enes Radyovalant'tan gelen rivayette 40 günden fazla bunları geciktirmememizi emretti diyor. 40 günden geciktirirse dinin fıtratına muhalefet etmiştir. Fıtrata aykırı davranmıştır. Bazılarını görürsünüz işte tırnaklarını inat olsun diye uzatırlar e, alabildiğine. E, bunlar fıtrata muhalefettir. Fıtratı değiştirmektir. Yani Allah'ın din kıldığı şeyi değiştirmeye çalışmaktır. Erkeklerin de kadınlardan farklı olarak yaratılışlarında olan şey, kadınlarda çıkmayan bazı kıllar daha çıkıyor, bıyık ve sakal. Bıyıkların kısaltılmasını ama sakalın serbest bırakılmasını emrediyor. Yani e, Rab olarak Allah'ı birlemiş bir kimse, yani benim Rabbim Allah'tır dediğinde, benim sahibi modur Benim sahip olduğum her şeyin sahibi de Allah'tır bunu ikrar etmiş oluyor ve sahibine karşı emanetçi olan birisi konumdadır o kimse. Dolayısıyla siz birisinin malında emanetçi olsanız, ona emanetçi olsanız mal sahibinin izni olmadan hiçbir müdahalede bulunmak bulunamazsınız. Dolayısıyla insan kendi bedeninde bir emanetçi olduğuna göre ancak o emanetin sahibinin izin verdiği şeyleri yapabilir, izin vermediği şeyleri yapamaz. Bu sebeple dövme izin vermemiştir, vücut benimdir. Ben dövmede de yaparım, başka şey de yaparım diyemez. Kim böyle derse kendisinde Allah'ın Rab'liğine karşı bir Rab'lik iddiasındadır. Yani Allah Rab ben de Rabbim. Yani o sahipse ben de sahibim. Bu beden bana ait, istediğimi yaparım. Dediği anda bakın bu bir Rab'lik iddiasıdır. İşte bıyık, sakal benim. İster keserim, ister kesmem. İster bırakırım, ister bırakmam. Derse Rablük iddiasında bulunmuş olur. Yani senden bıyık çıkıyor. Böyle erdiğinde erkek olanlardan bıyık çıkıyor, uzuyor. Allah'ın uzuyor. Ben böyle bırakacağım dediğinde mal sahibinin izni olmayan bir tasarrufta bulmuş olur. <gülüyor> Sahibi diyor ki sana belli düzende, belli aralıklarda sen bunu kısaltacaksın. Yani uzamasına izin vermeyeceksin. Bıraklarını geçmesine izin vermeyeceksin. Hayır efendim benim değil mi? Yaparım dediği anda Allah Rabb'se ben de Rabbim. manasına gelir bu. Sakal benim değil mi? İster keserim, ister kesmem. Veya işte sakalı böyle serbest bırakınca çilkin gözüküyor. İşte insanlar tiksindiriyor, uzaklaştırıyor falan filan. Dinlenle soğutuyor. Bu yorumları yaptığı zaman şeytanın yani Allah'a ortak koştuğu, secde emrine muhalefet ettiği iddialarla aynı iddiadadır bu insan aslında. Ne demişti o? Ya Rabbi, sen onu topraktan yarattın, beni ateşten. Ateş hiç topraktan olana, ateşten yaratılmış olan, üstün olan, kendisinden daha aşağı olana hiç secde eder mi? Ya Rabbi senin bu emrin yerinde değil. Uygun değil. Bu iddiayla kafir oldu iblis. Şimdi bu insanlarda... Ya Rabbi sen sakal emrediyorsan ama böyle olmaz. Yok yani insanlar Müslüman olacaklar. İşte İslam. İslam böyle olmaz. Yani bu İslam'ı ben koymalıydım. Ya Rabbi sen koymuşsun yanlış koymuşsun. Rasul beyan etmiş yanlış beyan etmiş. Böyle din olmaz. Bakın bunların hepsi bir Rab'lık iddiası. Tehlikeli iddialar yani. Bu sebeple şirk ve küfür içeren sözlerdir bu sözler. Bunun gibi işte İbn Abbas radıyallanmanın bu sözünde böyle bir incelik var. Yani Allah'ın yarattığını değiştirmek ile kastedilen aslında dini değiştirmektir. Kişi Allah'ın fıtrat olarak kendisine yüklediği şeyleri tam tersini yaparsa, bunlardan birisi mesela cünüplükten yıkanmak, hayzdan temizlenmek kadınlar için. Bu, bu vakitler geçince ben temizlenmem diyen veya cünüp olan kimse ben temizlenmem dediği zaman Allah'ın yaratılışına Fıtrat olarak din kıldığına muhalefet eder. Bakın buradaki yarattığı ifadesine, Allah'ın yarattığını değiştirmek, onun dinini değiştirmektir ifadesine dikkat edin. Allah doğru fıtratlara, yani Allah herkesi bir fıtrat üzerinde yaratıyor, İslam fıtratı <gülüyor> yaratıyor. Bu İslam fıtratına olan bir kimse eğer fıtratı bozulmamışsa, yani dini bozulmamışsa bir yerde tırnakları uzadığında kesmek insanlığının gereğidir. Doğru, düzgün bir insanın gereği tırnakları uzadığında kesmektir. Tırnakları uzadığında kesmediğinde nasıl büyük bir çoğunluk, işte bunu çirkin görüyorsa, sakalları kesmek de böyle bir çirkinliktir. Bir kimse tırnaklar uzatmayı güzel görmeye başlamışsa fıtratı bozulmuştur. Cülüp gezmeyi güzel görmeye başlamışsa fıtratı bozulmuştur. Aynı bunun gibi sakal kesmeyi güzel görmeye başlamışsa fıtratı bozulmuştur, dini bozulmuştur. Fıtrat bozuk olursa din de bozuk olur. Bozuk fıtrat üzerine düzgün bir din, düzgün bir iman bina edilemez. Bu demek ki şeytanın yemin ettiği, Allah Azze ve Celle'den kıyamet gününe kadar süre istediği bir mevzu ve Allah da ona süre vermiştir. Yani kıyamet gününe kadar bu mühleti verdiğini bildirmiştir. Bakın bu ayette şeytanın yapmaya yemin ettiği her şey iblis için mühlet verilmiş şeyler. İnsan bunun imtihanını yaşıyor. Ya şeytana itaat edersin, sakalını kesersin, bu yığını serbest bırakırsın, cünüp gezersin, hayızdan temizlenmezsin, koltukatlarını temizlemezsin, tırnaklarını uzatırsın vesaire vesaire. Veyahut da bu dine uyarsın, yani şeytana isyan eder, Allah'a itaat edersin. Ee, i̇şte kulluğu sergilemenin yeri artık bu dünya. İbn-i e, ve Ammar bin Ebi Ammar, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ya ya e, Evet. i̇bn işte Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a kısırlaştırmayı çirkin gördü. Ve şöyle dedi. Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Bu ayeti bu konuda nazil oldu demiştir. Kısırlaştırma. İster insanı kısırlaştırmak, ister hayvanı kısırlaştırmak olsun. Bu konuda söylüyor bunu. Rebi bin Enes'ten Enes bin Malik radıyallahu anh hayvanları kısırlaştırmayı çirkin gördü ve bu konuda Allah'ın yarattığını değiştirecekler ayeti nazil oldu dedi. Yani hayvanları kısırlaştırmak da bu ayetin yasakları kapsamındaymış demek ki, yaratılışı değiştirme türünde. i̇bn Abbas radıyallamadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir canlıyı hedef yaparak öldürmeyi ve hayvanları iğdiş etmeyi, yani kısırlaştırmayı yasakladı. Bunlar Taberi ve İbn-i Ebi tefsirlerinde. Ayrıca İbn-i Şeybe'nin e, Musannefi'nde yer alan rivayetler. En son okuduğun İbn Abbas radıyallanmadan Allah Resulü'ne merfu olarak gelen de Beyhaki'nin Sünen'inde Şeyh Elbani Sahih'ul Cami'de sahih olduğunu belirtiyor bunun. İbn Mesud radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah dövme yapana ve yaptırana, kaşları yolan, güzellik için dişlerini düzelttire, Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etmiştir. Bu ve Müslim rivayet etmiştir. Bu uzunca kısa kıssayla beraber gelir bu rivayet. Hatırlarsanız. Ümmü Yakup denen bir kadın, Ey İbni Mesud sen işte Allah'ın bu kimselere lanet ettiğini söylüyormuşsun. Ben iki kapak arasını okudum. Orada böyle bir şey bulamadım diyor. İbnü Mesud diyor ki okusaydın görürdün diyor. Şu ayeti okumadın mı? Resul size ne verdiyse onu alın, ne yasakladıysa onu terk et. Senin de diyor hanımının yanına gitsem diyor. Senin hanımında da görürüm böyle şeyler diyor. Yani bunlardan bir mutlaka yapıyordur diyor. E git bak diyor. Eğer diyor varsa benim hanımım olmazdı zaten diyor. Yani öyle şey olmaz diyor. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. On şey fıtrattandır. Bıyığı kırmak, sakalı kendi haline bırakıp çoğaltmak, misvak kullanmak, burnuna su çekmek, tırnakları kesmek, parmaklardaki boğumları yıkamak, koltuk altı kıllarını yolmak, kasığı tıraş etmek, apış arasına su serpmek. Ravi Zekeriya diyor ki, Musab dedi ki, onuncuyu unuttum, ağzı süt ile çalkalamak olabilir demiştir. Yani mazmaza olsa gerek diyor bu onuncuda diyor. Bunu Müslim, Ahmet, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud ve İbn-i Hasan bir isnatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radiyalanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Müşriklere muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalları serbest bırakın. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz cuma günü etmek, misvaklanmak, bıyıkları almak ve sakalı serbest bırakmak İslam fıtratıdır. Muhakkak ki mecusiler bıyıklarını serbest bırakır ve sakallarını kısaltırlar. Onlara muhalefet edin, bıyıklarınızı kesin ve sakallarınızı serbest bırakın. Bunu Hasan bir isnadla İbn-i Mehamili Emalisinde, Tarsusi, Müsned-i Ebi Hüreyre'de rivayet ediyorlar. Ebu Hüreyre radiyallarından yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz şirk ehli bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlar. Siz onlara muhalefet edin, sakalları bırakın, bıyıkları kısaltın. Bunu Bezzar... Rivayet etmiştir. i̇bn Hacer de Hasan olduğunu belirtmiştir. Ebu Rere radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatı aleyhisselatı şöyle buyurdu. Mecusiler bıyıklarını serbest bırakır, sakallarını kısaltırlardı. Siz onlara muhalefet edin, bıyıklarınızı kesin ve sakallarınızı serbest bırakın. Yani onlara muhalefet yani onlar sakallarını kısaltıyorlar, kesiyorlar yani sakallarını. Tamamen e, tıraş etmiyorlar, kısaltıyorlar. Siz onlara muhalefeti tamamen serbest bırakmakla yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tamamen kesilmesi ise e, sanki bir organ kesmek gibidir. Müsle kapsamında sayılmıştır. Bunun haram olduğunda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir. Her ne kadar sonradan gelen işte böyle modernist kimseler, e, yani son 13. 14. yüzyıllarda akılcı bazı kimseler çeşitli yorumlar yaparak işte sakal adet olan sünnetlerdendir. Yani bırakırsan güzel, bırakmazsan kesersen de sorun yok gibi değişik yorumlara gittiler. İşte bunların başında Mevdudi, Muhammed Ebu Zehra gibi e, sapmış akılcılar, sünnet inkarcıları gelmektedir. E, bunlar bu yorumlarıyla kendilerinden önce İslam alimlerinin ittifak ede gelmekte oldukları bir şeye de mukarefet ettiler. Sadece İlim ehliler arasında şöyle bir ihtilaf var. Yani ihtilaf şu hadislerden sonra caiz değil. Biz ihtilafı meşru gördüğümüzden söylemiyoruz bunu ama sakalı tamamen tıraş etmenin haram olduğu husundaki icmayı belirtmek için bunu aktarıyoruz. Sakal bir tutan mı olmalı yoksa daha fazla mı uzatılmalı? İhtilaf bu yöndedir. Bazı alimler, özellikle mezhep ehlinden, hanefilerden bazıları, sakalı bir tutam tutup fazlasını almak. Malikiler ve hanefilerden bazıları böyle demişlerdir. Ama sakal tamamen kesen bir kimsenin arkasında namazın dahi caiz olmayacağına dair fetvalar vardır. Bu kimsenin kendi namazının bile sayı olmaması gibi bir tehlikeden bahsediyor hanefiler. Yani sakal kısaltmayı caiz gören Hanefiler, sakalı tamamen kesen kimsenin ne kendi namazı sahihtir ne de arkasında namaz kılanların namazı sahihtir diyor. Tabi biz böyle demiyoruz. Bunu tahavi söylüyor. Çünkü diyor bu lanetlik bir fiil işlemektedir diyor. Erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allah lanet etmiştir. Dolayısıyla az önce ne demiştik? Allah kadınlarda erkekleri de koltuk ve eteklerinden kıl çıkar bir vaziyette yaratıyor. Bunları kesme konusunda kadın da erkekle eşit. Erkeğin kadından bir farkı var. Onda bıyık çıkıyor, sakal çıkıyor. Kadına muhalefet etmesi burada sakalı bırakmasıyladır. Sakalı kestiği zaman kadınlaşmış olur. Yani kadınlara benzemiş olur. Burada kadınlara benziyor. Diğer taraftan kafirlere benziyor. Mecusilere benziyor, müşriklere benziyor. Yani mecusilere kısalttığı zaman benziyor. Yani kısalttığı zaman müşrikleri, kısalttığı zaman benziyor. Tamamen kestiği zaman çok tuhaf bir şey. Yani bu fıtratın kabul etmeyeceği bir şey aslında. Ama işte insanların itiyatları, alışkanlıkları değişince anormal şeyler sanki normal kabul edilir hale gelmiş. Ee, bu tehlikeli bir şey. Yani e, Allah'ın rablik sıfatında onun sahipliğini itiraf eden bir kimse yani benim bedenimin de sahibi odur. Ben de bedenimde kendi kararımla tasarrufta bulunamam. Yani tırnağımı uzatmak istesem uzatamam. Veya ben kolsuz gezmek istiyorum deyip kolumu kesemem. Yani bu benim iznimde olan bir şey değil. Sahibi Allah. Nasıl sen elini kesiyorsun? Sakal kesmek bir organ kesmek gibi. Böyle düşünmek lazım. Ebu Umame radiyallahu anh'den dedik ki, Allah'ın Resulü kitab ehli sakallarını kısaltır, bıyıklarını gür yaparlar. Buyurdu ki, siz de bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı bolca bırakın. Böylece el kitaba muhalefet edin. Bunu Ahmet bin Hanbev, Taberani ve Şuab-ül İman'da Beyhaki e, sahip bir isnatla rivayet ediyorlar. 120. ayet, ''Onlara vaat eder.'' Yani şeytan vaat eder. ''Onları kuruntulara düşürür. Oysa şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.'' 121, işte onlar var ya, onların varacakları yer cehennemdir, ondan kaçacak bir yerde bulamazlar. Yani şeytanın bu e, kuruntularına, vesveselerine, vaatlerine aldanıp da Allah'a bu isyanları gerçekleştiren kimselerin varacakları yer cehennemdir. 122, iman edip salih ameller işleyenleri yakında altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi kalıcıdırlar. Allah'ın vaadi haktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim, olan kimdir? Cabir radiyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbesinde şöyle derdi. Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, işlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Bunu i̇bn Huzeyme ve Nesai sahibi İsnaf'da rivayet etmişlerdir. 123. İş sizin kuruntularınıza ve ehl kitabın kuruntularına göre değildir. Her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve kendisi için Allah'tan başka bir veli de bulamaz yardımcı da. Mesruk bin Ejda Rahimullah dedi ki, Müslümanlar ve Ehli Kitap'tan olanlar tartıştılar. Her biri bizim yolumuz sizin yolunuzdan doğrudur dediler. Yani Müslümanlar Yahudi Erastyanlara bunu söylüyor, onlardan bir toplulukta Müslümanlara bunu söylüyor. Bu ayetindi ve Müslümanlar Kitab-ehlin'e üstün geldiler. Yani ne diyor ayette? İş sizin kuruntularınıza ve Ehli Kitab'ın kuruntularına göre değildir. Her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve kendisi için Allah'tan başka bir veli de bulamaz, yardımcı da. Ebu Bekir radıyallahu an ey Allah'ın Resulü bu ayetten sonra her yaptığımız suçun cezasını göreceksek nasıl kurtuluşa ulaşırız dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam, Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir, sen hasta olmuyor musun, hiç dertlenmiyor musun, hiç üzülmüyor musun, sıkıntılara maruz kalmıyor musun buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu evet dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlar gördüğünüz cezalardır buyurdu. Yani cezasız kalma yok. Yani e, senin hastalanman, dertlenmen, tasalanman, hatta üzülmen, sıkıntı çekmen bunlar hep aslında işlediğin bazı kötülüklerinin karşılığı. Allah'a hamdolsun ki müminler için, Müslümanlar için bu dünyada bir kefaret kılınmıştır. Kafirlere ise imkanlar verilmiştir. İş yapar, işi tıkırına gider. Sıhhati yerindedir, belki hiç hastalanmaz. Hiç hastalanmayanlar bizden değildir diye bir başlık işlemiştik bizden olmayanlarda. Bir tane sani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hastalık soruyor. Ben öyle bir şey bilmem diyor. Hiç başından mı ağrımaz diyor. Hiç diyor böyle bir şey görmedim hiç hastalanmayanın, bizden olmadığını, yani Müslümanın mutlaka, mümin olan kimsenin mutlaka hastalık, başarısı buna benzer e, rahatsızlıklarla e, iptila edileceğini, bu musibetlere uğrayacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatı Aleyhisselam. Çünkü hiçbirimiz hatadan masum kimseler değiliz, yanlıştan masum kimseler değildiriz. E, bunları, çektiğimiz bu sıkıntıları Allah bize bu dünyada bir kefaret kılmıştır, temizlenme kılmıştır. O yüzden hastalanan kişi. Tahur'un labes deniyor. Ona söylenecek zikir Allah Resulü Aleyhisselatü da böyle geliyor. Yani temizlik inşallah sıkıntı yok. Yani hastaya böyle söyleyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu bir temizlik. Ama hiç hastalanmayan adam korksun. Kötülükler işlemesine rağmen, yanlışlar yapmasına rağmen, hiç hastalanmayan, işleri yolunda giden bir adam korksun. Çünkü bunun cezasının ahirete kalmış olması gibi bir e, durum söz konusu. Ayette ne diyordu? Her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Yani bu Allah'ın artık fermanı. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu korkuyor. Ey Resulü her kötülüğümüzden cezalandırırsak nasıl iflah olacağız? Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın söylediğine bak. Hiç hastalanmıyor musun? Üzülmüyor musun? Sıkılmıyor musun? Can sıkıntını bile Allah sana kefaret kılıyor. İcabında. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den bu ayet inince bu Müslümanlara ağır geldi ve onları üzdü. Müslümanlar bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edince şöyle buyurdu. Siz orta yolda gidin ve doğruya yönelin. Müslümanın başına gelen her şey, hatta ayağına batan diken dahi onun günahlarına kefaret olur. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu kim kötülük işlerse, yani şirk koşarsa onunla cezalandırılır. Ancak Allah ölümünden önce tevbe edenlerin tevbesini kabul eder demiştir bu ayetin tefsirinde. 124. Ayrıca her kim erkek veya kadın mümin olarak salih amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler ve hurma çekirdeğinin çukurcuğu kadar zulmedilmezler. Nakîr bu ayette nakir kelimesi geçiyor. Bunu selef hurma çekirdeğinin içindeki o yarık olarak açıklıyorlar. Yani o çukurcuk kadar bile zulmedilmezler. Evet, men ve men yamel min salihati min zekerin ev ünsa ve huve mümin. Yani iman etmiş olduğu halde salih amellerden bir şey işlerse. İman etmeyen, yani İslam ehli olmayan, Müslüman olmayan bir kimse istediği kadar salih ameli işlesin, bu ayetin kapsamında değildir. Mesela bir kafir namaz kılsa, o sadece yorulmuş olur. Oruç tutsa sadece aç kalmış olur, iman etmemiş bir kimse. Ayette iman zikrediliyor. Yani İslam olduğu halde münafık olan kimse de böyledir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet hakkında söylüyor bunu. Bazılarının yanlarına sadece e, uykusuzluk kalır, yorgunluk kalır, açlık kalır diye yaptığı ibadetlerde. Yani münafık olan, riya için, yapanlar için de e, böyle bir şey söylüyor. Allah burada imanı şart koşuyor, salih amellerin kabulü için. Dolayısıyla iman etmemiş bir kimse işte ne kadar düzgün bir insan olursa olsun, fıtratına uygun hareket eden, insanların haklarını gözeten, fakirlere kol kanat gelen, insanlara iyilik yapan, iyi davranan, güzel konuşan kimse olursa olsun, namaz kılmadın mı, yani İslam olup namaz kılmadın mı, bu ilgilenin bir faydası yoktur. Bu adam Müslüman olduğunu söylüyor, namaz kılmıyor. Bu iman etmemiştir. Allah ve Resulü'nün e, beyan ettikleri gibi. Bu kimse kafirdir. Çünkü mümin olan, Allah'ın iman nasip ettiği kimse mutlaka en, asgari olarak amellerden namazı kılar. Dilin asgari ameli, kelime-i şehadettir. Azalar nasgari ameli namazdır. Kalbe ise biz hiç müdahale edemiyoruz. Yani kalbi biz bilmiyoruz. Yani namaz kılarken riya mı yapıyor, başka bir şey mi gözetiyor, insanlardan bir beklenti içerisinde mi yoksa sadece Allah için mi kılıyor? Biz bundan sorumlu değiliz. Ama bir kimsenin Müslümanlığı ancak bununla sabit olur. Yani diliyle kelime-i şehadet söyler veya Müslümanlardan olduğunu söyler ve azalar namaz kılar. Bunu yapmıyorsa o kimse ne mümindir ne Müslümandır. Yani Müslüman olmayan kişi mümin olamaz. Ee, Müslüman olup da mümin olmayı Allah Azze ve Celle istemekte kullarından. Mesela Bedeviler iman ettik derler. Öyle demeyin. Çünkü iman kalplerinize yerleşmesi sadece Müslüman olduk deyin. Yani bir İslam'a girme mertebesi var. Sonra bu İslam'ın amellerini işleye, işleye de zaman içerisinde imanın kalplere yerleşmesi var. Mümin olma. Yani hakik da mümin olma var. Burada o halde şuna dikkat etmek lazım. Kim samimiyetten Müslüman olursa, İslam'a girer, kelime-i şehadeti getirir, namaz kılarsa, bu oruç tuttuğunda orucundan dolayı ecir alır. Namaz kılmaz, oruç tutarsa bu orucu ancak yanına açlık olarak kalır. Belki de Müslümanlar arasında işte bu oruç tutuyor denilmesi sebep olur. İnsanların dillerinden kurtulur. Ama Allah katında e, iman etmeyen kimseye salih amelleri fayda vermez. Yani adam samiyetle sırf Allah'ın rızasını gözeterek oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. Bunun orucu gecersiz. Yani orucu ne kadar samimiyetle tutarsa tutsun. Çünkü Allah amellerin kabulü için önce imanı şart koşmuştur. İmanı da namaza bağlamıştır. Zekata bağlamıştır. Namaz kılmayan, malı olduğu halde zekat vermeyen bir kimse oruç tutsun, orucu geçer. Samimiyetle tutsa bile. Orucu düzgün vakitlerine riayet ederek de yapsa, hac yapsa mesela, bunları yapsa bile eğer şunları yapmıyorsa bu e, ondan kabul edilmez. Zaten Ebu Hurey Radya Vantengen rivayette kulun kabrinde ilk hesabı gireceği şey namazdır. Şayet namazı tamsa diğer amellerine geçilir. Eğer diyor namazı eksikse, yani tabi lerken eksiklik olmuştur, huşusunda... İşte abdestinde, şunda bunda, bazı kusurlar olmuştur. Bu kusurları, nafileleri var mı diye bakın denilir, nafileleriyle tamamlanır. Eğer namaz yoksa veya bu tamamlanamazsa, adam namaz kılmış ama eksiklerle dolu ve kurtarmıyor, nafileleri de yok. Bunu doğrudan ateşe sürülmesini emreder, diğer amellerine hiç bakılmaz diyor bu hadiste. Namaz demek ki imanın olmazsa olmazı e, hadislerde geldiği gibi. Mesruh bin Ejda dedi ki, Nisa 123. ayeti inince, yani bir önceki ayet, okuduğumuz ayet, ehli kitaptan olanlar, biz sizlerle eşitiz dediler. İlk önce üstünlük iddia ediyorlardı. Sonra bu ayet indi, Müslümanlar galip geldi ya, Mesruh bin Ejda'nın rivayetini aktarmıştık, ehli kitapta Müslümanlar tartışıyor. Bizim dilimiz sizden ayrılı. onlar da diyor, hayır bizim dilimiz sizden ayrılı. Allah ayetini indiriyor ve Müslümanların üstün olduğu ortaya çıkıyor. Bu sefer el Kitap ne demiş? Biz sizlerle eşitiz. Yani sizlerle aynı durumdayız. Üstünlük olamayacağını anlayınca bu sefer biz de sizin gibiyiz. Yani bizim dinimiz de sizin dininiz gibi dediler. Bunun üzerine bu ayet indi. o zaman 124. ayet iniyor. Ve müminleri diğerlerine karşı üstün kıldı. Ne diyor Allah Azze ve Celle burada? Kim mümin olarak, yani İslam'a girmiş, iman etmiş olarak Salih-i Meliş şartı geliyor. Hristiyanlarınkini ve kitab ehlininkini geçersiz sayıyor. Bakın Hristiyanların buna bir itirazı yok. Niye? Çünkü demek ki onlar tarafından mümin kelimesinin ıslahı dolgusu biliniyordu. Nedir bu mümin? Allah'a eman ediyorlar bunlar Hristiyanlar. Kendilerine emredilen şeyleri de kendi ulaşan miktarla yerine getiren kimseler. İsa sama iman ediyorlar. Musa sama iman ediyorlar. Ama peygamberlerden herhangi bir peygamberi ayırıp da ona iman etmemek Allah ile rasullerin arasını ayırmak bunlar küfür olarak bildiriliyor. İleride zaten 150. 151. ayette gelecek bu hükümde. Bunlar bunun küfür olduğunu biliyorlardı yani. Yani kişi bütün peygamberlere iman etmedikçe iman etmiş olmaz. Ve en son gönderilen Resul, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman da ona ittiba etmekle olur. Mesela bizim Musa Aleyhisselam'a imanımız onlara ittiba etmemizle olmaz. İttiba edersek yanlış yaparız. İsa Aleyhisselam'a ittiba etmemizle olmaz. Onlara ittiba edersek yanlış yaparız. Saparız. Sadece ve sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmek. İşte onların üzerine düşen de daha öncekileri nesh bir şeriatla gelen, yani Resul dediğimiz zaman önceki şeriatları e, iptal edip, nesh edip yeni bir şeriatla gelen demektir. Onlar diyorlardı ki Muhammedun Resulullah, yani kitab ehli Muhammedun Resulullah diyordu. Ama şerh düşüyorlardı. Sizin Resulünüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizim Resulümüz İsa. Yani biz İsa aleyhisselama tabi oluruz. Yani sizin e, Resulünüzün de Allah'ın Resul olduğuna inanıyoruz. Yani bunu itiraf ediyorlar. Demek ki Muhammedun Resulullah demek yeterli değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek gerekir. İttiba etmeyince iman etmiş olmuyor. Yani elin Hristiyanı Yahudisi bile bunu biliyor şu ayetler indiği zaman. Ama bugün biz Müslümanlara bunu anlatamıyoruz. Yani ittiba etmedikçe Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun dışındaki kimselerden de ittibayı ortadan kaldırmazca. Yani sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edeceksin. Böyle bir tevhid şart. Bunu anlatamıyoruz. İşte onlar İsa Aleyhisselam'a tabi olduklarını iddia ediyorlar. Diğerleri işte Musa Aleyhisselam'a. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ise bizim İsa Aleyhisselam'a iman ettiğimiz gibi iman etmekle kurtulacaklarını zannediyorlar. Böyle iddia ediyorlar. Yani bize İsa'ya tabi olalım. Siz Muhammed'e tabi olun sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle mesela Yahudilerden bir topluluk geliyor. Gidelim şu nebi dediklerine de bir şeyler soralım. Musa'ya indirilen 9 ayet nedir? Onları soralım diyorlar. Ahmet bin Hanbel'in müsliminde bu et. Yandaki Yahudi diyor ki ona sakın diyor nebi deme. Yani senin ağzından Allah'ın nebi ifadesini duyarsa diyor şişinir diyor. Yani gururlanır diyor. Geliyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar bunu. Allah Resulü de teker teker sayıyor. Bunun üzerine eline ayağına kapanıyorlar, öpüyorlar Allah Resulü Vesselam. Vesselam'ı. Şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Bunu söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak diyor ki, peki diyor Müslüman olmanıza engel olan şey nedir? Yani siz Muhammed'in Resulullah demekle Müslüman olmadınız. Ve onlar da bunu biliyorlar. Ve gerekçe söylüyorlar. Diyorlar ki, işte falanca kimseler bizi öldürür. Eğer Müslüman olursak bizi öldürür diyorlar. Yahu Muhammedun Resulullah dediniz, onun Allah'ın resul olduğunu itiraf ettiniz, elini ayağını öptünüz. Ama Müslüman olmadıklarını, bundan Müslüman olmadıklarını Yahudiler de biliyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açıkça söylüyor. Müslüman olmanızlar engel olan şey nedir peki diyor. Demek ki Müslüman olmak, La İlahe illallah Muhammed'in Resulullah sözünü söylemekle sınırlı bir şey değil. Amelde imandandır. Tabi, amelde imandandır. İttiba etmen gerekir. Ve ittiba ettiğinde, Muhammed ve Vesselam'a ittiba ettiğinde artık Musa Aleyhisselam'a ittibayı iptal edeceksin. İsa Aleyhisselam'a ittibayı terk edeceksin. Bunu yaptığın takdirde iki kat ecir alacaksın. Kitap ehli için mahsus olmak üzere. İki sever iman etmen necridir bu hem İsa Aleyhisselam'a tabi oldun hem de sana İslam ulaşınca İslam'a tabi oldun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oldun diye çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet kardeşim Musa dayı hayatta olsa gelip benim şeriatıma, dinime benim getirdiklerime tabi olmaktan başka bir yol yoktu diyor din bu kadar açık, naslarda bu kadar açık ama mürciye bir mantık yerleşmiştir yani öyle hale geldi ki ee, i̇man sadece, bakın kalbi de geçtik, sadece dil ile ikrardan ibaret hale gelmiş. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah. La İlahe İllallah de, yani Medet-i ya Abdülkadir de, Şefaat-i de, her türlü şirk olan sözü söyle. Adam 100 tane La İlahe illallah söylüyor, ayağa kalkıyor, toplu zikrediyor. Yüz tane La İlahe illallah zikri çekiyor. Oturuyorlar, başlıyorlar medet, mürvet, ya Allah, kılçavad, ya Resulullah, himmet, ya pirdestur ya mürşid, Hemen, yani yüz tane söylediği tevhid sözünü bir tek sözle berbat ediyor. Meclisten öyle kalkıyorlar. Allah nazip etmiyor. Söyledikleri tevhid, yani Allah'ı birlemek değil. Şimdi, insanlar bugün, e, amel olmadan, Muhammed ve Vesselam'a ittiba olmadan Müslüman olunacağı zanlı içerisinde için, yani mürce bir mantık hakim olduğu için ne amel etmeye araştırır, ne başka bir şey araştırır. O yüzden sen ona desen ki kardeşim namazı terk eden kafir olur, sana tuhaf tuhaf bakar. Ne diyorsun sen? Sen sapıttın mı? Der. Bu göze bakar sana. Tuhaf gelir. Hatta bunu biraz daha iyi niyetli bir şekilde sunmaya çalışır. Ya sen şimdi insanlara namazın terki küfürdür dersen insanlar uzaklaşır. Kardeşim kimin dinini kime pazarlamaya çalışıyor? Sen, senin değil o din. O dinde yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, namazı terk eden kafir olur buyurmuşsa senin bunu saklayıp da sunmaya hakkın yok. Yani şeriatın sahibi buna izin vermiyor ki. Şeriatın sahibi bu dini böyle tebliğ etmiş. Yani e, ondan daha merhametli olamazsın. Bir kutsalist de böyle geliyor ya, mesela Allah'ın hadlerinden birisi subut oluyor, şahitler şahitlerini yapıyor, artık cezan uygulanması lazım. Yani kadıya e, dava arz olduğu zaman, yani hüküm sabit olduğu zaman bu artık uygulanması lazım. Ama bunun öncesinde hani insanlar e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şüphelerle elinizden geldiği kadar hadleri savun buyuruyor. Bunun öncesinde tamam. Ama Artık hüküm sabit olmuş. Mesela hırsız. Hırsızlığı sabit, çeyrek üstünde bir şey çalmış. Kadı el kesilmesine hükmetmesi lazım. Ama el kesmeye değil de hapsetmeye, bugünkülerin yaptığı gibi hapsetmeye hükmediyor. Zina eden, evli ise edilmesi lazım. Değil mi? Evli ise recmedilerek öldürülmesi lazım. Bunlar sanki Allah'tan daha merhametli. Olur mu canım işte canilik falan filan öldürmeyelim. Görüyorsunuz vaziyet. Adam katil adam öldürüyor, suçu sabit oluyor. Katilin cezasını işte müebbet hapis yapalım. Kısas değil de kısas çok işte çağ dışı. Müebbet hapis yapalım veya 30 sene e, hapse atalım falan filan. Bak bunlar hep e, İslam bir de güzel göstermek. Şeyiyle yapıyorlar Yani Müslümanlar yaptığı zaman bu işi Böyle tevillerle yapıyorlar Tıpkı çok eşle karşı çıkmaları gibi Bir eşlik daha hayırlı falan filan Yahu kime neyin hayırlı olduğuna Niye sen karar veriyorsun ki Sen izin ver Allah'ın izin verdiği gibi Sen izin ver Bir eşliği tercih eden ondan sonra tercih etsin Niye engelliyorsun madem öyle Bundan dolayı ortaya çıkacak fesada Nasıl önleyeceksin Hali hazırda var. Bak, bundan dolayı zina olayları var. Adam metres hayatı yaşıyor. Kadınların hakları daha çok suiistimal ediliyor, doğru mu? Adam metres hayatı yaşıyor. Bu ya kadınları koruyacak ya çok eşliğe karşı. Parası olan metres hayatı yaşıyor. İster kabilesinden, isterin karesinden. Kadınların hakları daha çok suiistimal ediliyor. O kadın hiçbir hak talep edemiyor. Bakın kadınları paçavraya çevirdiniz. Yani Allah'ın hukukundan daha güzeli kim getirebilir? Şimdi cinayet işleyen bir adamın yakınlarını düşünün. Kısasta hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Bu yakınları bu hapse razı oluyor mu? Bir kan davası başlıyor. Arda arkası gelmez, cinayetler zaten caydırıcı olmadığı için bu tip cezalarda. Öldürmeyi kafasının bir köşesine yazıyor adam. Ama şu ceza uygulanır olsun, bu adam ilk öldüren de öldürmeyecekti. Ya ben bunu öldürürsem benim de kellem gider. Kısası da hayat vardır. Şimdi Allah'ın hükmünden daha güzelini kim getirebilir? O kutsi hadiste, bahsettiğim kutsi hadiste Allah Azze ve Celle böylelerine, ee, sorguya çekildiğinde sen neden bu meselede bu hükmümü uygulamadın? Ya Rabbi merhamet ettim, acıdım. Sen benden daha mı merhametlisin der? Bu ilgili, bu yönetici veya başkaları. Başkası da olabilir. Yani çocukları arasında uygulayacağı bir hükümde de olabilir. İnsanlar arasında ilişkilerdeki tavırlarında da olabilir bu. Genel. Yönetici en e, üzer, üst boyutta bunun muhatabıdır. Biz de yöneticiyle kad hakim yani hükmeden kişiler. Şimdi daha büyük ceza verene yine onu söylüyor Allah Azze ve Celle. Sen ne diye işte benim cezamın üstüne bir ceza verdin? Mesela hırsızlık edenin kellesi kesilmez. Kolu kesilir. Ben kötülüğü önlemek için ben kellesini koparayım dersen Allah'ın hududunu aşmış oluruz. Buna da Böyle bir, yani bunun gibi haddi aşan kimseleri de sorgaya çeker. Ne için böyle yaptın? Ya Rabbi, işte kötüle olan e, gazabımdan, öfkemden, sen benden daha fazla mı gazab edebileceğini zannediyorsun der. Yani insanlar için en güzel kanunları, hükümleri Allah Azze ve Celle koymuştur. Hırsızlıkta, gazplığa, şunda bunda. İnsanlar bunu terk etmişler. Mesela Avrupalılar sanki bunu toz pembe bir hayat gibi, Pazarlıyorlar Fransız ihtilalinden sonra. E, pazarlamaya başladılar. Bizimkiler de işte Avrupa hayranlığıyla onların şeyine düştüler, peşine düştüler. İşte İsviçre kanunlardır, şunlardır, bunlardır. Bu kanunları uyguladılar. O kanunlara da e, sapmalarının sebebi Türkiye'de Osmanlı zamanından beri uygulana gelen dar taassubane Hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebinin fıkhında, Kadılar mahkemelerde özellikle Ahmet Cevdet Paşa'dan itibaren mecelle, resmi anayasa olmuştur Osmanlı'da. Ve her meselesine çözüm bulamıyorlar. Çözüm buldukları konularda işte ölçüsüz, hatta aşan, yani Allah'ın kanları dışında kanları olduğu için bazen adaletsizlik içeren şeyler. Ve bu aksaklığın Allah'ın dininden dolayı olduğunu zannettiler bu layıklığı falan getirenler. Allah'ın dininden dolayı dine yüklediler bu aksaklığı ve şeriat kanunu yerine işte Fransa'nın, medeni İsveçre'nin medeni hukuku, bilmem nerenin e, ceza hukuku falan filan buralardan alıntı yaparak e, maymuna çevrilmiş bir anayasa ve kanunnameler düzenlediler. Yani sahteleştirilmiş bir İslam ile, bozulmuş bir İslam ile hakiki İslam'a düşmanlık edildi. Tıpkı sahteleştirilmiş bir takım Uydurma hadislerle, İsrailiyatlarla hadis düşmanlığının empoze edilmesi gibi, Rasule düşmanlığının empoze edilmesi gibi bugün Sünnetin i tarafından. Onlar e, Hanefi mezhebine dayalı kanun bozukluklarını İslam'a mal edip, işte İslam çözüm getiremiyor dediler ve çözümü İsviçre'nin, Avrupa'nın hukuklarında ararlar. Bugün Avrupa'ya bakın. Avrupa'da sosyal hayat felaket içerisinde. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ve bunlar hala bu kanunlarıyla onları örnek alma peşindeler. Adam bir kanun uygulayacak mesela herhangi bir kanun. ister dinden e, istibad edilmiş bir kanun olsun, ister e, beşeri bir kanun olsun. Bunu uygulayabilmek için işte Avrupa'da örneğe var mı? Hemen buna bakıyorlar. Tesettüre serbestlik getirecek mesela işte falanca ülkede serbest olan. Bize ne ya? Aleykümselamun aleykümselam. Yani kendin olmayı unutturmuşlar. Kendi diniyle aziz olmayı bu millete unutturmuşlar. Haklarını bile, dini haklarını bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde arar olmuş. Tesettürle ilgili bir hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde insanlar arar hale gelmiştir. Halbuki bu insan hakkı değildir. Yani tesettür insan haklarından değildir. Hiç kimse başörtülü doğuyor mu? Bu din ve vicdan hürriyetine bağlı şeylerdir ve e, bu zaten bu ülkede çoktan e, halledilmesi gereken şeyler. Ama bunu Müslümanlar yapmalı. Yani bu başörtüsü gibi şeyler yasaksa, sıkıntılıysa, bununla ilgili dini, yaşamla ilgili sıkıntılar varsa, bunun suçlusu inanın solcular değil. Müslümanlar. Çünkü Müslüman dininin gereğiyle amel etmeye kalktığında karşısında solcular bulmuyor. İlk önce Müslümanları buluyor. Dinini yaşamaya kalktığında ilk önce Müslüman bildi yakınlarını, çevresini buluyor. İlk önce şeytanın vesveseleri olarak bunlar dil oluyor ona. Şeytana dil oluyorlar. Hani diyordu ya şeytan, yemin ediyordu. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, her yerlerinden gireceğim de bunu yapacağım. Vesveseye düşüreceğim. Sena kulluktan yüz çevirttireceğim diye. İlk önce Müslümanlar şeytanın dili oluyorlar dinini yaşamak isteyen bir kimseye karşı. Ve bu Müslüman, bahsettiğim bu Müslümanların, yani şeytan dili olmuş aslında münafıkların indinde Allah'ın ve Rasul'ün emrettiği şekilde bir tesettür. İstedikleri tesettür aşırılıktır. Solca'ya göre değil. Müslümanlara göre aşırılıktır. Yani solcudan önce Müslümanlar buna karşıdır. Niye? Çünkü Hanefi mezhebinde elini ve yüzünü açabilirsin. Cicili bicili başörsü takabilirsin. Veya veya bunun gibi pek çok şey. Müslüman sakal bırakacak. Kardeşim sen Hanefisin. Hanefi mezhebinde bir tutam var. Fazlasını kes. Sana bunu diyen kendi o bir tutam da bırakmıyor. Yani kendi bununla da amel etmiyor zaten. Ama söylediğim bu çevre Müslüman olduğunu söyleyen hem de dindar, bilinçli, şuurlu Müslüman olduğunu iddia eden bu Kondagu'ya e, cihadane partilerde, şuradalarda, buradalarda e, faal olan kimseler. Müslümanın önüne ilk engel bunlar. Din adına düşmanlık. Yani Fethullahçılar falan şu an e, azaldı ama ilk önce Nurculardı, Süleymancılardı falandı filandı. Şimdi yeni moda, onların yerine geçen, onların söylemlerini devralan şeytanın yeni askerleri var. Sütli diyor ki, ayetin anlamı Allah Teala salih amel olmadan imanı kabul etmez, ihsan olmadan da İslam'ı kabul etmez demektir demiştir. Yani imanı da, yani mücerret, İslam'a girişi de, Allah Azze ve Celle salih ameller olmadan kabul etmez. Yani amelsiz iman olmaz demiştir. İhsan olmadan da İslam'ı kabul etmez. İhsan da zaten cibil hadisinde açıklanıyor. Neydi ihsan? Her an Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir buyuruluyordu. Bu olmadan da yani samimiyet yani kişiyi nifaktan tamamen arındıran şey budur bak. İhsan. Bu olmadan da Allah İslam'ı kabul etmez. Müthiş bir söz bu. Yani kişi Müslüman olmuş ama ihsanı yerine getirmiyor. İnsanların sadece kılıcından, cezalandırmasından veya aleyhinde konuşmasından, şundan bundan beri oluyor. Müslümanların şerrinden, kendine dokunacak bir kötülüğünden korunmuş oluyor. Ama Allah Azze ve Celle katında... Ancak muhsinler ödüllendirilir. Yani ihsan sahipleri, ihsanı gerçekleştirenler. Yani yaptığı iyiliği gerçekten Allah'a halis kılıp, samimice yerine getiren. Sadaka verdiği zaman sol elinin bile bundan haberdar olmasından rahatsız olacak derecede ihlası gözeten ve bunun karşını sadece Allah'tan bekleyen. Cihad ettiğinde, namaz kıldığında veya İslam'ın herhangi bir emrini yerine getirdiğinde ihsan üzere yapan. Çünkü İslam'ı nasıl anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Kelime-i getirmen. Bunu söylerken samimi bir şekilde söyleyeceğin. İhsan üzere. Namazı kılman. Namazı ihsan üzere kılman. Zekat vermen sırf işte İslam devletinde mesela zorla alınır. Sırf bunun için değil. Mesela şu anda İslam devleti yok. Bu, bu zamanda insan zekatı devlet baskısı zorla alma gibi durum olmadan ihlas ile daha kolay verir. Verdiği zaman. Burada rüyadan falan korunması lazım. İşte ihsanı gözeterek zekatını veren. Oruç tuttuğunda sadece Allah rızası için bunu tutar. Hacca gittiğinde sırf Allah rızası için Allah'ın emrini yerine getirmek için yerine getiren. İşte ihsan olmadan bu amellerde Allah katında geçerlilik kazanmıyor. Dünyada geçerlidir. Yani dünyada işte Müslüman sayılmasına, işte hacı denmesine, zekat veren bir kimsedir denmesine yeterlidir. Ama Allah katında ihsan olmadan bunlar geçerlik kazanmaz, kabul edilmez demiştir Es-Süddi. Evet, hemen bir sonraki ayette de, 125. ayette de din bakımından muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim eden ve İbrahim'in hanif milletine uyan kimseden daha güzel kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir buyruluyor. Bak burada da muhsin. Yani vemen ahsene dinen min esleme vechehu lillahi vehuve muhsin. Yani Cibril adresinde açıklandığı gibi ihsan. Bu ihsanı gerçekleştirerek Allah'a teslim olandan daha güzel kim vardır? Ebu Ali diyor ki muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim etmek Allah için ihlaslı olmaktır. i̇bn Mesud radiyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Şayet bir halil edinecek olsaydım Ebu Bekri halil edinirdim, dost edinirdim. Ancak arkadaşınız yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın halilidir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki allah Teala İbrahim aleyhisselam'ı dostluk yani dostluk derken halillik manasına Efendim? Yetim <gülüyor> Evet. Halil olarak ve Vettehezallahu İbrahim'e halila Halil edinmiştir. Yani özel dost edinmiştir i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Teala İbrahim aleyhisselamı e, dostluk ile yani halillik ile yakın dostluk ile Musa aleyhisselamı konuşmak onunla kelam etmesiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de kendisini görmek özelliğiyle seçmiştir. Miraç'ta, İsra'da kendisini görmek özelliğiyle seçmiştir. Bu rivayet Hakim Müstezek'te Taberani, İbn Abbas mesnede Darekutni erruyetullah da İbnü'l Münzir ve Taberi ile tefsirlerine sahip isnadlar rivayet etmiştir. Allah izin verirse Nisa suresi 126. ayeti ile bir sonraki derste inşallah devam edelim. Subhaneke Allahumma ve Hamdik ve eşhedü en la ilaha illallah tevahtekela şirikelek ve estağfiruke ve töb ileyk.